her şeyi Allah'tan istemeli İnsan Allah'ın emirlerini yapabilmek yasaklarından kaçabilmek başına gelen sıkıntılara katlanabilmek için yine onun yardımına muhtaçtır dünya kurulalı beri böyle olmuştur bütün peygamberler sıkıntıya uğrayınca Allah'tan yardım dilemişler zalimlerin zulmüne uğrayan ümmetlerine Allah'a sığınıp ondan yardım dilemelerini tavsiye etmişlerdir. Sevgili Yusuf'un kanlı gömleği önüne konup onu kurdun yediği söylendiği zaman, Yakup aleyhisselam bu dayanılmaz olay karşısında güzelce sabretmesi gerektiğini söylemiş, sonra da bu anlattığınız karşısında bana yardım edip dayanma gücü verecek ancak... Allah'tır demişti. Musa aleyhisselam da Firavun'un zulmü altında inleyen halkına Allah'tan yardım dileyin ve sabırlı olun tavsiyesinde bulunmuştu. Dünya yine o dünya. Zulmüyle, sıkıntısıyla, acısıyla, kederiyle hep aynı dünya. Öyleyse biz de Allah'ın Resulullah'ın ve diğer peygamber efendilerimizin tavsiyesine uyarak Allah'tan yardım dileyip sabredelim. İbrahim Hakkı hazretlerinin diliyle şöyle diyelim. Hak şerleri hayreyler, Zannetmek'i gayreyler, Arif anı seyreyler, Görelim Mevla neyler, neylerse, güzel eyler. İyi bir mümin, dini Allah'tan ve Resulullah'tan öğrenir. Bu iki kaynaktan öğrendiğimize göre, insan, Allah'ı her an gönlünde taşımalı, ondan kopmamalı ve onunla kendi arasına mesafe koymamalıdır. Külfet gelince, ülfet gider diye bir söz vardır. Ülfeti kaybetmemek için külfeti yani mesafeli tavrı aradan kaldırmalıdır. Peygamber aleyhisselam bize kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar her ihtiyacımızı Allah'tan dilememizi tavsiye buyurmuşlardır. Bize hayatın kurallarını öğreten Resul-i Ekrem, her şeyi Allah'tan istemeyi mecbur kalmadıkça insanlardan bir şey istememeyi öğretti. Bir gün bazı sahabileriyle oturuyordu. Onlardan kısa bir süre önce biat almıştı. Ama o gün bu biata yeni bir madde eklemek istedi. Arkadaşlarına dönerek, Allah'ın elçisine biat etmeyecek misiniz diye sordular. Onlar da "Ey Allah'ın Resulü, biz sana biat ettik ya." dediler. Resulullah biraz sonra aynı soruyu tekrar sorunca yeniden biat etmek üzere hemen ellerini uzatı verdiler. Nebi-i muhterem bu sahabilere Allah'a itaat etmek ve namaz kılmak gibi birkaç tavsiyeden sonra kimseden bir şey istememek üzere biat etmelerini istedi. Onlar da Resulullah'a bu şartla biat ettiler ve verdikleri söze öylesine bağlı kaldılar ki, görenlerin anlattığına göre binekleri üzerindeyken kamçıları yere düşse, onu kimseden istemez, yere inip kendileri alırdı. İnsanlardan bir şey istemek, bir nevi yüz suyu dökmek, onlar yanında bir tür değer ve sevgi kaybına uğramaktır. Peygamber Efendimiz levha yapılıp her gün okunması gereken hadislerden birinde bu duruma şöyle işaret buyurmuşlardır. Dünya ve dünyalıklardan yüz çevir ki, Allah seni sevsin. Halkın elinde olandan yüz çevir ki, insanlar seni sevsin. Demek oluyor ki, insanlar kendilerinden bir şey isteyenleri fazla sevmez. Onlara değer vermezler. İşte bu sebeple Büyük Zahid Ahmet İbni Hanbel Hazretleri Cenab-ı Mevla'ya Allah'ım, yüzümüz senden başkasına secde etmekten koruduğun gibi beni senden başkasına arzı hal etmekten de koru diye dua edermiş. Burada kulla Allah arasındaki o muazzam fark açıkça görülmektedir. Allah bizim her şeyi kendisinden istememizi arzu ediyor. Üstelik bundan hoşnut oluyor. Kulsa kendinden bir şey istenmesini arzu etmediği gibi, isteyene de sıcak bakmıyor. Bunun en önemli sebebi şudur. Allah, her isteyene muradını vermenin, hazinesinden bir şey eksiltmeyeceğini biliyor. Kulsa verirsem, servetim azalır diye korkuyor. Şu halde biz, malın ve servetin, vermekle tükeneceğini zanneden kuldan değil vermenin hazinesinden bir şey eksiltmeyeceğinden emin olan Allah'tan istemeliyiz her şeyin sahibi Allahu Teala bir hadis-i kutsi de şöyle buyurmaktadır kullarım gelmişiniz geleceğiniz insanınız cinleriniz bir yerde toplanıp benden istekte bulunacak olsanız, ben de her birinize istediğinizi ayrı ayrı versem, bu benim mülkümden iğne denize girdiğinde denizden ne eksiltirse, işte ondan fazla bir şey eksiltmez. Birinden bir şey isteyeceğimiz zaman, kapısına gitmemiz, kapısında adamları varsa, onları geçip huzuruna girmemiz gerekir. Böyle güvencesiz bir kapıya yüz sürmektense, kendisine dua ettiğimizde duamızı kabul edeceğini söyleyen, dua eden kullarının isteklerine her zaman karşılık vereceğini vaat eden ve önünde bekçileri bulunmayan kapıya başvurmalıyız. Önümüzde ardına kadar açık bir kapı varken, onu bırakıp yüzümüze kapanması muhtemel olan kapıları çalmanın elbette bir manası yoktur. Yüzlerce ayet-i kerimede kullarına duayla teveccüh edecekleri kapıyı gösteren, onlara gerçek kıymetlerini ancak dua ile kazanabileceklerini ifade eden, en özlü ve kuşatıcı duaları, peygamberleri vasıtasıyla kullarına talim buyuran ve ayrıca salih kullarının kalplerini güzel yakarış ve niyazlarla donatan yüceler yücesi Cenab-ı Allah'a nihayetsiz hamd ve sena, duanın, kulluğun özü olduğu üzerinde ısrarla duran, hayatın her faslında yapılması gereken duaları bize öğreten ve bunu bizzat hayat-ı gösteren Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem sonsuz salat ve selam olsun. Dua ikliminin Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere diğer nebilere âlâ nebiyyina ve aleyhimü mü'sselam üzerine olsun. Söz cevherinin gerçek sahibi olan ve beyan sultanı Efendimizin özlü ve kuşatıcı dualarını, tesbihatlarını Hazreti Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali efendilerimizin içten yakarışlarına nefes olmaya, ses vermeye çalıştık. Rahmeti sonsuz Cenab-ı Mevla'dan bu çalışmayı eksikleriyle beraber cezatının zatının hoşnutluğuna, Resul-i Ekrem Efendimizin ve Allah dostlarının şefaatlerine vesile kılması biricik niyazımızdır.